Hep Kur'an Sünnetlerin taviz bile vermedin tahut sistemlere hep cihat ilan ettin tahut sistemlere hep cihat ilan ettin İçimizden dağ gibi yükseldin sen Usame 11 Eylül sabahı işte müjde ümmete Kıyamın kutlu ola ey mücahit usame izzet şere seninle ey mücahit usame Giydin ihlas zırhını, kuşandın imanını, Maymuna tapanlara verdin sen cevabını, Kıyamın kutlu ola ey mücahit usame, İzzet şeref seninle ey mücahit usame.